Perişan FM Perişan FM Dökera Radyo'dan Türkiye Radyo'dan Türkiye Radyo'dan Perişan FM haber, haber haber haber Türkiye Radyo'larını tek arz öbür gibi komedi programı Perişan FM'de sevgiliye saygılar hürmetler dinleyiciler Küresel ısınma sonucu Türkiye'nin birçok kentinde susuzluk yaşanırken susuzlukta başı başkent Ankara çekiyor. Bir zamanlar kana kana su iken Ankara şimdi kana kana su düşünüyor. Peki bundan sonra ne olacak? Ankara'da su sorunu halledilecek mi? Sular kesilecek mi? Ankaralı Ayşe Hanım çamaşırlarını, bulaşıklarını yıkayabilecek mi? İşte tüm bu soruların cevabını almak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek Meyefendi'yi istiyomuza çağırdık. Kendisiyle Ankara'nın... ...su sorunu ve e, genel sorunlarını konuşacağız. E, hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk Ömer Bey. E, su gibi aziz olun, su gibi uzun ömürlü olun. E, e, ne demişler? Su uyur, düşman uyumaz. Su gelir, güldür, güldür. geldi. de Ankara'nın yüzünü güldür. E... Sağ olun efendim. E, teşekkürler Sayın Başkanım. Siz Makbule Hanım yanınızdaki Olgun Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Siz Olgun Bey, Makbule Hanım'ı karılığa kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Ben de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendi kendime verdiğim yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum efendim. Ee, sayın Başkan bunlar kim oluyor efendim? Ömer Bey şimdi malum düğün sezonundayız şu anda. 12 nikahdan bu nikah koşturup duruyoruz. Ee, zaman kısıtlı olunca da nikahları ancak böyle kıyabiliyoruz efendim. <gülüyor> Ee, buyurun sorunuzu alayım ben ee, Peki efendim e, ilk sorum hemen ee, Bir dakika Ömer Bey bir dakika kusura bakmayın Bir de bir sünneti kıymam gerekiyor şu anda ee, Sünnet olan küçük kardeşim Yunus Emre Sünnet olmayı kabul ediyor musunuz? Evet ediyor e, e, edi, Ediyom Alperim çocuğum siz sünnetçi amca Yunus Emre'yi sünnet etmeyi kabul ediyor musunuz? He ediyorum. <gülüyor> Ben de kendi kendime verdiğim yetkiye dayanarak seni sünnetli ilan ediyorum. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Ee, kusura bakmayın Ömer Bey. Malum hem nikah hem sünnet sezonu çocukları kıramıyorum. Ee, buyurun soruyu alayım ben. Ee, önemli değil efendim. Arkadaşlar tamam lütfen içeri kimseyi almayalım. Ee, Sayın Başkan efendim. Buyurun efendim. Ee... Malum birçok ilimiz gibi Ankara'mızda büyük susuzluk yaşıyor. Herkes şunu merak ediyor. Bu susuzluk neden oldu, niye oldu? Ankara'nın suyu vardı da siz mi içtiniz? <gülüyor> Ömer Bey, ee, bakınız dünya küresel ısınma sonucu büyük bir kuraklık yaşıyor şu anda. Yağışlar azaldı. Evet efendim. Aa, bir dakika, bir dakika Ömer Bey e, telefonu. E, efendim. Vay ahlaksız. Ne oldu efendim? Sormayın Ömer Bey. Bir vatandaş içme suyuyla araba yıkıyormuş ya. Olacak hiç mi Ömer Bey bu yani? Vallahi hakikaten olacak şey değil. Yani biz içmeye su bulamıyoruz. Adam arabasını yıkatıyor Sayın Başkanım ya. Ömer Bey bakınız bunlar Melik Gökçe'yi susturmak için kasıtlı yapılan hareketler. Vatandaşlarımıza sesleniyorum Ömer Bey buradan sizin vasıtanızla. Seslenin Sayın Başkanım. Evet efendim içme suyuyla araba yıkayanları, halı yıkayanları ihbar etsinler efendim. Şayet bu şekilde tasarruf yaparsak suları 5 ay kesmeyeceğiz. Buradan bunun sözünü veriyorum. Peki Sayın gökçe efendim televizyonlarda ve medyada sürekli... Suyu tasarruf edelim diyorsunuz. Ee, Ankaralılar nasıl tasarruf etsinler? Tasarruf etmek için ne yapsınlar da tasarruf etsinler? Evet Ömer Bey ee, bakınız en çok ee, su yıkanırken harcanıyorum. O yüzden e, vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz burada. Vatandaşlarımız mümkünse evdeki kirli çamaşırlarla beraber yıkansınlar. <gülüyor> kirli çamaşırlarla beraber yıkansınlar. Aynen yani. aynen. Evet. ayrı, adam ayrı su mu? Hayır. ...kirli çamaşırlarla beraber... ...yıkanıyorum çıkıyorum, yıkanıyorum çıkıyorum, yıkanıyorum çıkıyorum. Evet, yıkanıyoruz çıkıyoruz. Aynen, toptal, yıkanıyoruz çıkıyoruz, toplandı. Evet. Ayrıca efendim, yıkandıkları suyu billeyende biriktirip... ...biriken e, bu suyla da bulaşıklarını yıkasınlar efendim. Adama ayrı, çamaşıra ayrı, bulaşığı ayrı su mu? Hayır. Hepsini yıkıyorum çıkıyorum. Hepsini yıkıyorum çıkıyorum. Yıkıyorum çıkıyorum. <gülüyor> Şayet efendim vatandaşımız bu şekilde bir tasarruf yaparsa hesaplamalarımıza göre efendim buradan söz veriyorum suyu 3 ay daha kesmeyeceğiz. <gülüyor> Peki efendim Sayın Gökçek vatandaşa su konusunda başka neler düşüyor? Vatandaş olarak su konusunda başka neler yapmalıyız? Ömer neler Bey yap evet, evet evet Ömer Bey ee, vatandaş kendi suyunu kendi yapsın mesela. Her şeyi de Melik Gökçek'ten beklemesinler canım. <gülüyor> Peki Sayın Gökçek vatandaş kendi suyunu e, yapsın dediniz de nasıl yapsın yani kuyudan su mu çıkarsın ya da taşı sıkıp suyunu mu çıkarsın yani suyunu taştan mı çıkarsın yani bu işin de suyu çıktığı, Yani hatta çok sulandırdım farkındayım efendim yani. yani. <gülüyor> Şimdi Ömer Bey evet. vereceğim tarifeyle artık evde su yapmak çok kolay çok basit. Herkes kalem, kağıdı şu anda efendim alsın not etsin vereceğim tarif için. Evet dinleyiciler Sayın Gökçek canlı yayında su nasıl yapılır onun formülünü verecek. Lütfen kağıtları kalemleri hazırlayalım ve lütfen radyolarınızın başına geçelim buyurun Sayın Başkanım. Peki kalemler kağıtlar hazırsa Ömer Bey su yapmak için gerekli malzemeleri veriyorum. Verin ee, efendim. İki adet hidrojen bir adet oksijen. Bu kadar mı? Evet bu kadar. <gülüyor> E önce elimizdeki bir oksijeni bir bidona koyup üzerine iki adet hidrojen atıyoruz. Ve efendim bidonu çalkalayıp beklemeye bırakıyoruz. Beş dakika sonra su servisi hazırdır efendim. Bu şekilde yaparsak efendim en az 6 ay suları kesmeyeceğiz. Buradan bunun sözünü veriyorum. E, evet dinleyiciler Sayın Gökçek'le su sorunu konuştuk. Gelecek e, programda da Kızılırmak suyuyla ilgili de konuşacağız kendisiyle. Aman suyu tasarruflu kullanalım da e, susuz kalmayalım. Perişan Efendim şimdi kadar. da Perişan Efendim her geyi de 10-15-20 milyar saatlerinde yalancı dünya aradıyor. Yazan ben Ömer Fikir'in oyundan ben Ömer Fikir. Mustafa Sarıtı şekli ekleyebilirim ben Ömer <gülüyor> All copyright Music California Perişan FM Perişan FM Perişan FM Perişan FM Perişan FM kadar Perişan FM her gün 7, 10, 15, 24 saatlerinde yanılacağı Dünya Radyo'da Yazan ben Pekin oynanalım ben Ömer Pekin Mustafa Teknik yapım ben Ömer hadi Dinleyin dinleyiciler